Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatun. Arkadaşlar ses var değil mi? Ha. Musa abi sana da geçmiş olsun Allah size şifa versin. Allah size şifa versin çünkü rahatsız olduğunuzu söylediniz. <gülüyor> Biz size duacıyız inşallah. Rabbim size şifa versin. Evet ben derse kaldığım yerden devam edeceğim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed. Yine Kıyamet alametlerinden bir diğeri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu ümmet içinde şirk koşanların çoğalması. Bu ümmet içinde şirk koşanların çoğalması. Aslında bu ortaya çıkmış alametlerdendir ve artarak devam etmektedir.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 Eğer vadi asifü fi ummeti lamm yurfa anha ila yawm al-qiyamah wa la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qaba'ilun min ummati bil-mushrikeen wa hatta ta'bud qaba'ilun min ummatil awthan Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve ümmetimde kılıç konulduğu vakit yani cihat terk edildiği vakit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 as sahiha da bunu etmiştir. Yine Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La tequmu sa'atu hatta tattiraba tattaribe alayyatu nisa'i davsin ala zil halasa. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları, Zülhalasa puthanesinin etrafında sallanarak dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz. Ben hadisi olduğu gibi naklediyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bunu bu şekliyle haber vermiştir. Hatta, hatta,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 Maalesef putçuluktur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayette Hac suresinde buyuruyor. Yed'u min dunillahi ma la yedrruhu ve ma la yenfa'u. Diyor ki Allah'tan başka kendisine zararı da faydası da olmayan şeye dua eder. Yed'u lemen darruhu akrabu min naf'ihi. Hatta zararı faydasından daha çok olana dua eder yani ibadet eder. İşte bu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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam böyle söylediğini işiten Ümmüne Ayşe radıyallahu anha hemen şöyle söyledi dedi ki ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ben huve allazi ersel arsa, rasul rasuluhu bil huda ve dinil hakki li yuzhirehu ala'd dini kullihi ve yani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 Müşrikler hoşlanmasalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderdi. Bu ayetin dinde ben bunun tamam olduğunu zannediyordum dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnnehu seyakunu min zâlike MaşaAllah Dedi ki şüphe yok ki tamam olma bundan itibaren Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Tamam olma... Yani e, bu tamamlanma Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sume yebathullahu rihan tayibe. Sonra Allah güzel bir koku gönderir. Güzel bir rüzgar, yani rüzgarla güzel bir koku gönderir. Fatwafi kulla men fi kalbi miṣqal habbetin khardal min iman ve bu rüzgar kalbinde bir hardal tanesi kadar iman olan herkesi öldürür. Feyebqa men la khayra fihi. Ancak yeryüzünde kendisinde hiç hayır bulunmayan insanlar kalır. Feyerci'una ila dini abaehim. Ve sonra bunlar babalarının dinlerine geri dönerler. Yani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 onu gittiği o yolda tek başına bırakırız cehenneme süreriz. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Yani Allah Resulü ve vesselam ve onun ashabının gittiği yol ya da En'am suresi 153. ayette yüce Rabbimizin buyurduğu fe inne hadi siratım mustakimen fettebi'uhu İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz. Başka yollara oymayınız. O yollar sizi hak yoldan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 İbn Kesir fuhşû şu şekilde yani fuhuş demiyoruz arkadaşlar fuhş. Hani ayette diyor ya inna llaha ya'muru bil adli vel ve itai zil ve yanhâ anil Yani her türlü kötülükten ve münkerden alıkoyar manasında İbn Kesir fuhşun şu olduğunu söylüyor. İbn Esir pardon. Kötülüğü ve çirkinliği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 kötü ahlak inmiştir efendim aşırı çirkinlikler söz ve fiilde görülmektedir. Tebarani evsatta Enes radıyallahu tan şöyle rivayet ediyor Ali Seyyid ve selam şöyle buyurdu. Min eşratis saati'l fuhş. Kıyamet alametlerinden birisi de fuhştur diyor Ali Seyyid ve selam. Ve tefahuş ve kat'atur rahim. Çirkinlik, rezalet ve akrabalık bağlarının kesilmesidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet alametlerinden birisi de. Yine İmam Ahmed İbni Mesud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor: Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: İn in beyn yadıssağa, ah kat al arham. Muhakkak kıyamet kopmadan önce.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 إن الله خلق الخلق, الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال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 Ben de ondan yüz çeviririm buyuruyor. Sonra devamla Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Şu ayeti okudu. Muhammed Suresi'nin 22'den 24'e kadar olan ayeti okudu. Fehel aseytum inta velleytum en tufsidu fil ardi ve teqattu arhamakum ulaikal lazina la'anahumullah fa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 O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil midir ki secde halinde deve işkembesi onun üzerine bırakıldı? Ebu Leheb'in karısı değil midir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yollarına ona eziyet veren şeyler saçan? Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi onlarla akrabalık bağlarını kesmedi. Onlar müşrik değil miydiler?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 çünkü ederse bunu bu kendisi için şedid olur bu kendisi için ağır olur çünkü ahirette bu onun karşısına çıkar anlamında yu'minu billahi vel yevmil ahir diye başlıyor Allah Resulü sallallahu ve yine başka bir hadiste aleyhissalatu vesselam men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fel ihsin ila cari ve vesselam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 Yaşlıların gençlere benzemesi e, diyelim İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yakunu kavmun yakhdibune fi ahir zaman ahiriz zemani bisseved ke havasilil hamam la yerihune raihatel cenneh Allahu akbar.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam saç ve sakalın siyah renge boyanmasını yasaklamıştır. Sayı hadiste Cabir bin Abdullah'tan geldiğine göre Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe kim? Ebu Bekir radiyallahu babası. Hatta biliyorsunuz Ebu Bekir radiyallahu onun için dua et dedi. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dua etti. Sonra o iman etti. Sonra Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi onun yanına gidelim. Ebu Bekir radiyallahu dedi ki anam babam sana feda olsun. Ben nasıl seni babamın yanına gö götüreyim? O senin yanına gelsin ey Allah'ın Resulü dedi aleyhissalatü vesselam. Onlar çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden fazla seviyorlardı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fetih gününde dedi ki Ebu Kuhafe'nin saçları ve sakalları bembeyazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce dedi ki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 Allah azza ve celle bizi okuduklarımızı anlayan, okuduklarımızı anlayan ve bunun amel eden kimseler. Evet, hadiste geçen çok yaşlı kimsenin halidir. Çünkü hadiste geçen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, kendisine Ebû e, Kuhafe getirildiği zaman ben beyaz akyuşan bandık otu denilen bir halde yani onun yanına geldi Allah Resulü vesselam onun için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 Ve senden faydalı ilim dileriz. Faydalı ilim de muhakkak ki kendisiyle amel edilen ilimdir. Ben burada sözlerimi bitiriyorum. Zannedersem konular açıktı ve soru da olmayacak. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiri davanaynil hamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.